daha hamdüysen alır ederek şöyle dua etti, Rabbimiz, kanlarımızı koru ve bize şehit sevabı ver, onlar bu durumdayken düşman kumandanı gelerek Hubey bin çadırına girdi.